Açık Dergi'ye devam ediyoruz. Bir konuğumuz var, Oğuz Öner. Hoş geldin diyeyim öncelikle. Hoş bulduk, Oğuzcum. merhabalar. Bir projen vesilesiyle fark ettik ki seninle önce yollarımız kesişmemiş, bunu konuşalım istedik. Kadıköy Akustik Projesi. Evet. Ondan detaylıca bahsetmek istiyorum ben ama önce benim anladığım kadarıyla... ...ki katılmadım zaten bu projeye, maalesef katılamadım. Bu bir ses toplama ve insanların bu sesleri toparlarken... Hislerini toparlama projesi. Soundscape dediğiniz Hı -hı. şey. Hı -hı. Önce onu sorayım. Nedir bu Soundscape? Bir Türkçesi var mıdır? Evet. Soundscape e, aslında e, işitsel peyzaj veya ses peyzajı adıyla da geçiyor. 1960'larda e, ünlü akustik akustik ekoloji alanında Çalışan Hı -hı. Hatta bu kavramı ilk ortaya çıkaran Muray Şafer, Kanadalı besteci, eğitimci ve aynı zamanda birazdan da bahsedeceğim ses yürüyüşlerinin başlangıcını ortaya çıkaran kişi Muray Şafer. Akustik ekoloji kavramını ve ses peyzajı kavramını ortaya çıkarıyor ve ses peyzajında tabii ses peyzajı dediğimiz kavram aslında çevrenin, mekanın sesle ilişkisini hı hı. değerlendiren, araştıran bir e, kavram bu bir alan. E, akustik ekoloji de e, ses peyzajıyla birlikte e, organik bir bağ içinde. Akustik ekoloji de tabii bireyi içine alıyor. Hı hı. E, dolayısıyla birey, ses ve çevre e, bir e, ekolojik bir düzen içine giriyor. Bu ekolojik düzeninin e, derinlemesine araştırması aslında işitsel peyzajın alanı oluyor. Ki zaten senin profesyonel olarak da üzerinde uğraştığın akademik olarak daha doğrusu alan bu. Evet. Ben M masterını, e, ve doktora. Daha evet, ben dok doktoramı şu anda İslam Teknik Üniversitesi'nde şehir bölge planlama e, alanında yapıyorum. Konsantrasyonumda kent ve işisel peyzaj, özellikle kent meydanlarını Hı -hı. araştırıyorum. Bu kapsamda da e, Kadıköy meydanı e, bizim fokus alanımız. Hı -hı. Kadıköylüsün. Kadıköylüyüm sorayım. zaten. Yani 25 senedir Kadıköy'de yaşıyorum. Dolayısıyla Kadıköy'ün tabii ki hani sonradan da bahsedeceğiz çok özel Hı -hı. bir yeri de var benim için. Çok farklı bir atmosfer olduğunu düşünürüm. İçindeki yaşayanıyla, sesiyle, Hı -hı. müziğiyle, doğasıyla yapılaşmış çevresiyle de. Tabii ki gitgide değişen bazı dengeler mevcut. Hı -hı. Ee, Bozulandı diyebiliriz. Bozulanda değişen de diyelim yani değişenler arasında bence yani Katıköy Meydanı gitgide daha yoğun bir toplanma yeri Hı -hı. olmaya başladı. Daha çok protestolarda vesaire kullanılan bir mekan. Onun dışında tabii her geçen gün kentsel planlamada ya da plansızlığında değişen Hı -hı. dengeler de var. Kadıköy Meydanı da bu anlamda bu dengelerin arasında sıkışmış bir e, yer ve e, birçok insanın da e, geri dönüş yaptığı bir e, alan. Yani Hı -hı. geri dönüş yaptığı derken e, birçok insan aslında rıhtım alanı ile ilgili şikayette e, bulunuyor. Daha, ses üzerine mi diyorsunuz? Daha olur? çok ses, Hı -hı. E, evet daha çok ses, gürültü, e, bir keşmekeş, e, karmaşa, karmaşa. Ee, tabii bunun içinde belki koku da var yani hani bu, buranın Hı -hı. işte kokuları, sesi, karışıklığı vesaire bunlarla ilgili de bazı geri dönüşler insanlar e, yapıyor yani şimdiye kadar benim Hı -hı. duyduklarımdan e, okuduklarımdan da bu böyleydi. Velhasıl zaten Katıköy Meydanı'nda bir planlama çerçevesinde şu anda e, değişmekte. Yani bir hı hı. E, plan yapılıyor şu anda İBB tarafından. Bundan da zaten bahsederiz. Tam da bu devre, bu aşamada bizim sese odaklanarak buranın ses haritasını çıkarmak ve belki hani planlama aşamasında bir e, katkımız olur, hı hı. bir rolümüz olur diye e, düşündük. Bu vesileyle hem de tez çalışmasıyla da Kadıköy Akustik Projesi'ni başlattık. Şimdi bu dediğim belediye ile birlikte çalışma kısmına döneriz. Aynı hı hı. belirttiğin gibi. Projenin uygulandığı alana, daha doğrusu uygulandığı mecraya diyelim dönersek... ...yanılmıyorsam ilk defa tasarım bieneliyle birlikte insanların katılacağı bir hale geldi. Evet. Ee, bu... İkinci tasarım bieneliyle. Doğru. İkinci tasarım bieneliyle dahil olması çok güzel oldu bizim açımızdan. Bu biz... Tasembe'nin elinde kapsamında iki tane e, çalışma yaptık. Hı hı. Bu çalışmalar ses yürüyüşü ve e, ses atölyesi çalışmalarıydı. Hı hı. Bundan daha evvel de e, birkaç çalışma yapmıştık aslında. Ama tasembe'nin elinde olması tabii ki daha çok e, katılıma açık hale getirilmesini sağladı. İnsanlar geldiler, bunu deneyimlediler. Nasıl olacağından da zaten... Emin değillerdi. Ee, tabii ki yani bir sürprizle geldiler. Ee, Hı -hı. Onlar sadece bir işte ses rotası Hı -hı. diye gördüler. Kadıköy ses rotası diye geçiyordu duyurularda. Ama genellikle sesle ilgili yani ya profesyonel anlamda Hı -hı. ya da e, amatör anlamda sesle ilgili dinleyici ya da besteci kişilerdi ee, bu geneller. Ya da e, tamamen işte dışarıdan birileri de dahil oldu. Dolayısıyla farklı alanlardan kişilerin değerlendirmelerini almak çok yararlı oldu açıkçası. Bunu yaparken insanların gözlerini görme duyularını daha doğrusu evet. meselenin dışında bırakıp sadece belirli noktalarda, sizin çizdiğiniz rotadaki noktalarda duydukları üzerinden hislerini kaydediyordunuz. Evet, e, aslında tabii biz bir ses yürüyüşü yaptık ve bu ses yürüyüşü e, bir anlamda bizim için çok önemli bir e, metodolojik yöntem hı hı. E, oldu ya da olduğunu düşünüyoruz. Onun üzerine bir araştırma yapıyorum zaten ben de. Şimdi bu ses yürüyüşü nasıl, ne, aslında nedir diye birazcık bahsedebilirim size. Ses yürüyüşü e, şaferin de 1970'lerde çalışmasını yaptı. Kentsel ses içine yapılan araştırma, kentin ses alanının içine derinlemesine giriş. ...gibi bir çalışma. E, ses üzerine aslında ama... ...çevresel faktörler tabii ki bunun içinde olduğu için... ...ekolojiyi de, mimariyi de... ...kentsel planlamayı da büyük ölçekte içeriyor. Kesinlikle. Zaten ses... ...hiçbirinden ayrı olarak Hı -hı. değerlendirilemez. Hı -hı. Farklı bütün dengeler... ...bir araya gelerek bir simbiyotik... ...ilişki e, Hı -hı. oluşturuyor. Aslında Kars ve Viyolon da... ...literatürde bundan bahsediyor. Ses yürüyüşü... E, ...peyzaj ve işitsel düzen... ...arasındaki bu ilişkiyi, simbiyotik ilişkiyi okuyan etkili bir araçtır diyor. Hı -hı. E, şimdi ses yürüyüşünde aslında farklı farklı metotlar olabilir. Benim daha önceden katıldığım birkaç ses yürüyüşü e, gözü açık yapılan e, türdendi. Hı -hı. Ve e, yani bildiğiniz yürüme egzersiziydi. E, ama sessizce ne, bir grup halinde hep birlikte genelde işte 10 kişi, 15 Hı -hı. kişilik gruplar halinde belli bir rotada e, yürüdüğünüz bir egzersiz aslında kimse kimseyle konuşmuyor Hı -hı. E, sadece alanın sesini dinliyor ve e, en başında da bir rehber var rehber e, belli ses kaynaklarına eliyle ya da gözüyle Hı -hı. ya da sadece orada durarak. E, ...yönlendirme yapıyor. E, 2009 yanlış hatırlamıyorsam... ...2009'da... E, ...bir grup, bir grup geldi. Sonra, evet mi? Fransa'dan, e, Marsilya'dan... ...İsimeme diye bir grup. Hı -hı. E, hatta o zaman Açık Radyo ile de... ...ortaklaşa bir evet, iş evet, yapıyorlardı. E, o zaman onlar böyle bir... ...artistik proje başladılar ve o zaman da... ...bir ses yürüyüşü, sound walk Hı -hı. çalışması... ...vardı. Bu çalışma kapsamında e, ben de katıldım bu çalışmaya. Hı hı. Ve o zaman ilk defa gözü kapalı bir ses yürüyüşüne hı hı. E, dahil oldum. Gözüm, gözümü kapattılar ve e, o zamanki yaklaşık herhalde 40 dakikadır. Neredeydi? Boğaz Haydarpaşa, Haydarpaşa hı hı. Garı'ndan Moda'ya doğru Yine Kadıköy. Hı hı. Yine Kadıköy'dü aslında. Bu rotada, ya ben çok etkilendim. Yani hayatımdaki en etkilendiğim zamanlardan deneyimlerden hı hı. bir tanesiydi. Çünkü hiç yani bir alanı, bir mekanı, bir kenti hiç fark, bu kadar farklı e, katmanlardan okuduğumu ben hatırlamıyorum. Hı hı. E, tabii o sırada bir de düşünsel bir süreçte olmuyorsunuz çok fazla. Sadece algılarınız ha. açılıyor ve bir e, inanılmaz bir teslimiyet halindesiniz. Hı hı. E, ve Gelen, gelene karşı bir e, yani direkt sert bir e, geri dönüş yapmaktan çok e, sadece inceliyorsunuz, fark Hı -hı. ediyorsunuz geleni. Dolayısıyla gelende çok sayıda, çok farklı katmanlardan ve e, kaynaklardan ses verisi oluyor. Bu böyle bir 45 dakikalık yürüyüşten sonra gözlerimizi açtık ve deneyimlerimizi konuşarak paylaştık ve ayrı, Hı -hı. ayrıldık. Bu böyle bir deneyimdi ama e, bende çok iz bıraktı. Ben bir yandan da tabii yaklaşık 15 yıldır e, müzik alanındayım. Yani besteler hı hı. yapıyorum. Bir ee, grup bunun var bir grup. aslında. New evet, Park evet. Isminde. New Park adında bir e, müzik grubu da var. Şimdi yarı İstanbul, yarı Londra e, merkezli Grubun oldu. diğer üyesinin <gülüyor> Evet, oraya <gülüyor> göçmesinden <değişmesi>. de dolayı. <gülüyor> Bazen orada da konserler verebiliyoruz. Hı hı. Şimdi bu böyle bir alanım varken bir yandan da şehir planlamada da, e, şehir planlamada da hiçbir zaman ben teknik alanda çok gitmedim. Hep Hı -hı. işte kent ve kültür ilişkisi, kent politika ya da Hı -hı. kültür politikaları alanında daha çok e, yatırım yaptım ve çalıştım. Dolayısıyla kent, kültür ve sesi ilk defa e, bir araya Hı -hı. getirecek bir e, çalışma alanı kendime belirledim. Ve doktorda da şu anda kent ve ses üzerinden gidiyorum. Bu Çalışmada beni çok etkilediği için buradaki veriler özellikle yani bu bir adım ileri nasıl götürülebilir diye hı hı. düşündüm. Buradaki tabii tabi ki insanlar gezdiriliyor, çok güzel deneyim paylaşıyorlar ama ondan sonra ayrılıyorlar. Daha sonra bu veriler acaba bir yerde kullanılabilir mi? Hı hı. Neye ee, dönüşebilir? Neye dönüşebilir diye e, düşündüm. Ve o zamanlar e, bu çalışmada yer almış hatta... Eğitimin bu rehberlik eğitimi de veriliyor bu kapsamda. Hı hı. Çünkü gözü kapalı kişiyi rehberler elinden alıp gezdiriyorlar. Hı hı. Ve onların bir eğitim alması lazım. Bu eğitimi alan bir kişi Gonca Gümüşayak. Kendisi aynı zamanda dansçı ve yoga hocası. Hı hı. Onu buldum, irtibata geçtim ve onunla birlikte bu çalışmaya başladık. Ee, şimdi Gonca e, rehberlere eğitim veriyor. Aynı şekilde e, nasıl gözü kapalı katılımcı, nasıl güvenle gezdirilir. Kaç rehber vardı projenin içinde? Her birinde değişiyor. Katılımcıya <gülüyor> göre değişiyor. Katılımcı onsa 10 oluyor. 7 ise 7 oluyor ama onu geçmemesi Tercih. gerekiyor. <gülüyor> Zaten biliyorsunuzdur belki yani kamusal alanlarda 20 kişinin üzerine çıkınca Hı hı. izin almak gerekiyor. Hı hı. Zaten organizasyon açısından da bu daha rahat oluyor. Dolayısıyla şimdi bu projede şöyle bir güzellik var bence. Bu rehberler genelde e, dans, yoga ve meditasyon alanlarından geliyorlar. Hı hı. Bunun sebebi dediğim gibi gözü kapalı katılımcıyı doğru şekilde gezdirmek... ...ve öncelikle güven hı hı. verebilmek. Bir, hep ikisi birlikte güveni sağlarlarsa çok senkronize olarak e, rahat bir şekilde Hı -hı. yumuşak bir şekilde yürüyebiliyorlar. Ve ancak o zaman algılar açılabiliyor ve sesler gelebiliyor. Kabul edip çok... zaten hislerini e, konu ediyorsa evet çok mantıklı. Evet. E, öbür türlü çok ciddi bir direnç olabiliyor. Hı -hı. Eğer rehber eğitimli değilse ya da çok özensizse hı hı. o zaman direnç oluyor ve o kişi kabul etmiyor. Yürümeyi bile kabul etmiyor. Gözünü açıyor. Bir soru soracağım. Çalıştığımız insanlar yani buna katılmış olan insanlar zaten görme ne sahip olan insanlardı. Evet. Belki aslında doğuştan ya da daha öncesinden evet. bu yetiyle yaşamamış olan birisi de çok ilginç veriler sunacak Kesinlikle olabilir. Kesinlikle öyle. E, bundan sonraki e, ses yürüyüşünde zaten o tür bir çalışma yapmak istiyoruz. Hı hı biz e, tasarım atölyesi Kadıköy'le ile işbirliği içindeyiz. Bir protokol de imzaladık. E, bu kapsamda onlar da hani bize çok yardımcı oluyor. Hı hı. Hani hem rehber bulmada hem de çalışmaları yapacak alan sağlamada. Biz onlarla da konuştuğumuzda onların da bu tür görme yetisini kaybetmiş olan kişilerle irtibatta olduklarını e, bana ilettiler ve ister yani biz istersek bize yönlendirebileceklerini Hı -hı. böyle bir çalışmaya dair olmak isteyeceklerini belirtirler. Bundan sonraki ses yürüyüşlerinde mutlaka bu verileri de kullanmamız çok Hı -hı. güzel olur. Ee, tabii bir yandan bize çok çok e, veri sağlıyor bu yürüyüşler. Yani bir tek ses alanında değil aslında evet koku alanında Hı -hı. da birçok kişi e, geri dönüş yapıyor bize. Ya da işte yürüdükleri e, yerin işte inişli çıkışlı oluşu, işte hı hı. tekstürü, e, sertliği, yumuşaklığı bu. Yani mimari e, doku analizinde de çok işe hı hı. yarayabilecek veriler sağlıyorlar Yani Ama biz esas sese tabii ki odaklanıyoruz. E, bir haritamız var, yani bir rotamız var bizim. Bu rotayı da e, biz e, bu Katıköy Meydanı'ndaki ses kaynaklarının geldiği yerlere göre kendimiz defalarca gezip e, oluşturduk. Dolayısıyla ses kaynakları derken mesela işte vapur ya da e, meydandaki konservatuvar gibi aynen. büyük ses kaynaklarından aynen. bahsediyoruz. Aynen. Ee, Birçok ses kaynağı var. Tabii katman katman üst üste de ses kaynakları var. Ama evet deniz kenarıdan işte gelen su, vapur, martı sesi bunların her bir ses kaynağı konservatuvar. Çiçekçiler, hı hı. E, işte tramvay, cami, e, oradaki bir simitçi, melodika çalan yaşlı amca ya da e, yazıcı oğlunun önündeki CD var, CD var diye bağıran adamlar, dönerci vesaire Bunların her biri birer ses kaynağı. E, bazıları baskın, bazıları altta kalan hı hı. sesler. Ve bunların her birinin bir hissi var. Ee, ve subjektif e, bir geri dönüşü hak ediyorlar her biri. Hı -hı. E, dolayısıyla bizim amacımız bu. Yani bu yürüyüşte insanları teker teker ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar, nerede rahatsız oluyorlar, nerede ferahlıyorlar, rahatlıyorlar. Hı -hı. Bunları aslında görmek e, bu bir e, ses peyzajı ya da işitsel peyzaj e, yönetimi çalışması aslında. Bu literatürde de olan bir kavram. E, diğer alanda ise gürültü kontrolü, ses ve gürültü kontrolü alanı var. E, bunlar daha çok işte desibel yüksekliği e, ya da işte belli bir gürültü seviyesinin üstündeki sesleri tamamen e, Tabi işte tıraşlamak hı hı. veya maskelemek hı hı. üzerine yapılan e, bir çalışma Peki, yöntemi. Peki tamamen e, bilmediğimden soruyorum. Bu desibelle ilgili mesele evet. Mesela okulların yakınlarında müzik çalan yerlerin olmaması, barların vesaire bunları biliyoruz. Ama ses peyzajına dair bizim belediye, düzen, kentsel düzenlemelerimizde bir sistematik şey var mı? Yok. İşitsel peyzaj ya da ses peyzajı alanında yani soundscape management dediğimiz alanda Hı -hı. Türkiye'de e, yapılan bir çalışma aslında yok. Hı -hı. E, dediğimiz e, gürültü kontrolü alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şu anda da e, yapılmakta olan bir çalışması var aslında. Hı -hı. Daha üst ölçekli ama uzun sürecek bir çalışma. E, aynı zamanda belli ya yani bölgesel olarak bazı e, düzenlemeler var. Hı -hı. Diyelim ki işte saat On buçuktan sonra desember yüksekliği şu kadarın üstüne çıkmasın gibi. Ee, ancak tabii ki bunlar e, daha üstten alta giden politikalar. Yani hı hı. yukarıda bir otorite e, söylüyor ve bu yapılıyor. Ancak Bir araştırma sonucu çıkan işler değiller yani, gibi. Yani e, gürültü seviyesi araştırması dışında herhangi başka bir araştırma hı hı. yok. Özellikle ki e, subjektif veriler tabii ki yok burada. Hı hı. E, bizim buradaki yap, yapmaya çalıştığımız şey... ...işitsel peyzajda daha e, bireysel veriler ortaya çıkıyor. Bu bireysel veriler kolektif hale geliyor ve daha büyük bir haritayı Hı -hı. oluşturuyor. İşte bu harita aslında e, hani belediyeler ya da daha üst otoriterlere çok önemli bir e, veri e, planı sağlayabilir. Onlar bunu alıp isterlerse tabii ki işte desibel kontrolü, gürültü kontrolü de... Çok önemli hı -hı. bir alan. Ee, ikisini birlikte birleştirirse ancak o zaman e, bütüncül bir planlama anlayışı oluşmuş olur. Tabii ki Türkiye için belki daha çok yol var diyebiliriz. Yani zaten dünyada bu çok popüler bir alan değil. Çünkü hı -hı. görsel estetik unsurlarına yapılan yatırım şu anda fazla hala yaşamadım. çok fazla ve hala çok önemseniyor. Ee, ses daha nispeten daha dokunulmamış bir alan. Hı hı. Ee, ve gerçekten aslında bu çalışma daha bir, e, yani bu alana bir giriş. Yani hı hı. önce bireyden başlayıp bu ses alanına girerek bir mekan nasıl okunur? Bu me bir mekanda ne tür katmanlar varmış? Onu görmek hı hı. ve aynı zamanda olabilirse de bu verileri e, pilot proje olarak planlamada kullanabilmek. Yani belediyelerle çalışmak... E <gülüyor> Kolay gelsin demek lazım sanırım yani burada. Ya tabii yani belediyelerle de çalışma deneyimim oldu benim daha Hı -hı. önceden. Bu Avrupa Kültür Başkenti Ajansı zamanında. Evet. Nerede ne çalışıyor, nerede ne çalışmıyor, niye çalışmıyor az çok aslında Hı -hı. görmüş bulundum. Tanık oldum. Açıkçası yani belediyeler kendi işlerine yarayabilecek ve gerçekten çok... Hani pratik olabilecek, çok çok maliyetli olmayan işlere sıcak bakabiliyorlar. Hı hı. E, ve hele ki bu uluslararası anlamda e, uygulanan bir yöntemse e, belli referanslarla bunu çok güzel sunabiliyorsunuz ve bir şekilde entegre edebiliyorlar kendi planlarına. Ama tabii ki çok her zaman kolay değil bu. Takın da bu konuda belki dönüştürücü bir rolü olabilir. İşte tam da ondan bahsedecektim. Tasarım atölyesi Kadıköy'de Kadıköy Belediyesi ile çalışıyor hı hı. ve birçok bağlantısı var. Onlarla da görüştüğümüzde yani ilgili kişilerle tanışabileceğimizi, bu projeyi belki en azından sunabileceğimizi, hayata geçirme konusunda bir görüşme yapabileceğimizi belirttiler. Bir yandan tabii İslam Teknik Üniversitesi de var rektörlük düzeyinde. Hı hı. De destek veriyor. Çünkü bu bilimsel araştırma projesi olarak fonlanan bir proje. E, dolayısıyla he, her şey aslında resmi alanda gidiyor. Hı -hı. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bazı irtibatlarımız var şu anda. Onlarla da görüşmedeyiz. Olabilirse belki Kadıköy Meydanı bir pilot proje olarak, Hı -hı. hani Türkiye'de ilk kez ses peyzajının, ses peyzajı verilerinin bir planlamaya girdi sağladığı çok özel bir proje olabilir. Ee, ve bunun tabii ki bence en önemli e, tarafı katılımcı yöntemle yapılan bir hı hı. çalışma. Ee, demin söylediğim hani üstten alta alttan üste yapılanmalara baktığımızda e, tabii ki yani üstten alta yapılanmalara zaten çok çok alışığız. Türkiye'de zaten e, her zaman neredeyse evet. bu şekilde ilerlenmiş vaziyette. Ama hani e, evet demokratik diyoruz. Evet e, hani yaşayanın, kullanıcının e, kendi verisinin e, bir şekilde kullanılması kendi sesinin kullanılması e, ya da en azından dinlenmesi, o kişinin dinlenmesi hı hı. E, bu anlamda Burada çok önemli bir dönüşüm yaratabilir diye düşünüyorum ben. Umarım bir yerlere gidebilir. En azından eğer Kadıköy meydanı olmazsa belki başka bir alanda bir çalışma yapabiliriz. Hı hı. Daha küçük ölçekte de olabilir bu. Bir sonraki atölye belli mi diye sorayım o zaman hemen. <gülüyor> atölye dedim ama bir çeşit atölye çalışması evet, atölye gibi çalış Aslında tabii ses yürüyüşü ve ses atölyesi. Hı hı. Henüz belli değil. 2015 için düşünüyoruz hı hı. biz. E, muhtemelen Şubat sonrası olacak. Bizim zaten e, Facebook sayfamız var. Katıköy Akustik olarak. Oradan insanlar takip edebilir bizim çalışmalarımızı. Geçmiş çalışmaların fotoğraflarını, kayıtlarını hı hı. E, görebilir. Bu anlamda oradan da duyuruyor olacağız. Belki farklı işbirliklerini de gidilebilir. Yani ilk ile bir iş birliği olmuş oldu şu anda. Bir tasarım, bir tasarım bir yöneliydi. Tasarım bir Belki farklı e, mekanlarla ya da kuruluşlarla da iş birliği yaparak belki daha da büyütebiliriz bu işi. Hı -hı. Belki ileride Kadıköy'ün dışına da çıkarız. Farklı şehirlerde, farklı yerlerde de bunu yapabiliriz. Şu anda e, yani uluslararası anlamda da bir ilgi var. Yani çok Hı -hı. E, sevindirici bir durum bu tabii. Dün mesela San Francisco'dan bir röportaj yapmaya gelen bir gazeteci ...oldu. Onunla da uzun uzun konuştuk. Kendileri de söylüyorlar yani hani... ...uluslararası anlamda da bu çok çok yaygın değil... Hı hı. ...diye... Uluslararası anlamda tabii ya ben çok örneklerden bahsetmedim ama... Peki bu bahsettiğin herhangi bir e, uygulanmış bir ülkedeki örneği sorsam sana. Hı -hı. Tam olarak nasıl işlediğini. Ee, örneğin Belçika'da, e, Brüksel'de bir park üzerinde yapılan Hı -hı. bir araştırma var. E, bu Silent Search Project diye geçiyor. E, Roboden diye bir park var e, ve e, bildiğiniz... ...yeşillendirilmiş, e, içinde işte e, havuzu olan mesela güzel bir park. Hı -hı. insanların yürüyüş için kullandığı, spor için kullandığı. Hemen kuzey tarafında ise bir otoban var. Ve bu otobandan çok yüksek seviyede ve rahatsız edici seviyede bir ses, ses e, ve gürültü geliyor. E, kul parkın kullanıcıları e, zamanla işte e-maillerle vesaire belediyeye şikayetlerde bulunuyorlar. Hı -hı. Hani bunun... Nedir? Dönüşebilir mi? Lütfen müdahale edin mesela. Ve belediye burada bir ses yürüyüşü organize ediyor. Ve e, katılımcıları oranın kullanıcılarını bir açık çağrıyla dahil ediyor. Ve birlikte burada yürüyüş yapıyorlar. E, çok sayıda günün farklı zamanlarında bu yürüyüşleri gerçekleştiriyorlar. Ve yürüyüş sonunda sesin tam olarak niteliği... Ee, ne, neyden rahatsız olduklarını, Hı -hı. hangi taraftan gelen sesten rahatsız olduklarını vesaire ortaya çıkarıyorlar birilerle. Ve daha sonradan bunun bunu uygulamaya dönüştürüyorlar. Ve uygulamada da çok basit olarak sadece parkın kuzey tarafındaki alana, toprak alana... ...bir e, yükselti yapıyorlar... ...ve bu yükseltiyi Hı -hı. de top, toprakla yapıyorlar... ...yani bir Hı -hı. tepecik oluşturuyorlar... Ve, ...ve de kesmiş oluyor sesi... Ve, ...evet bu kadar sadece... ...bu e, üzerine de bir ağaçlandırma da yapıyorlar... ...ve bu tamamen sesi... ...yani büyük oranda... ...yüzde 80 oranında belki... ...kesmiş Hı -hı. oluyor... ...burada bir sesi maskeleme olmuyor... ...ya da e, sesi bastırma olmuyor aslında... E, ...çünkü burada sadece bir e, buffer dediğimiz bir e, ara alan oluşturuyorsunuz Hı -hı. ve orada içe yönünü, yönünü başka tarafa akıtmış Hı -hı. oluyorsunuz aslında aynen ve içer yani park içeride içindeki kullanıcılar e, insanlar bu sesten e, eğer ki memnun olsaydı Hı -hı. ve ona rağmen bu sesi tamamen engellemeye çalışsaydınız o zaman ee, bir maskeleme söz konusu olabilirdi Hı -hı. ama burada gerçekten o kullanıcının e, yorumunu değerlendirmesini hissini bir şekilde aldınız ve ona göre bir müdahalede bulundunuz ve bunu da tamamen doğal bir yöntemle yaptınız Hı -hı. yani bir tepecik topraktan tepecik oluşturarak. Bu, Bu bir çok, örnekti. Evet çok güzel bir yere bağlayabiliriz sanırım ama artık toparlamamız lazım. Üç beş ağaç deyip de kesilen şeylerin de aslında dolaylı olarak buna bağlanması başka bir tartışma konusuna çevirecek ama... ...her zaman böyle oluyor galiba. Evet. Peki o zaman ben çok teşekkür edeceğim Oğuz Öner bir sonraki atölyeye katılmak üzere diyelim ilk isteklilerden biri olarak. Evet kesinlikle beklerim herkesi de. Ee, bizim Katıköy Akustik sayfamızı, Facebook'taki Hı -hı. sayfamızı takip ederek e, gelişmelerden, etkinliklerden haberdar, haberdar olabilirsiniz. Peki. Çok, Çok sağ olun.